F M. F the the the FM. All material copyright Brian Shana, Music, Los California, and TM Century Incorporated. Ben Shana FM. Ben Shana FM. Türkiye Radyoları'nın tek arkası ömürge komedi programı Perişan Efendi'ler, sevgiler, saygılar, öğretmenler, dinleyiciler. 12 Eylül'de yapılacak referanduma günler kala hayırcılar ve evetçiler arasındaki rekabette bütün bütün ile devam ediyor. Biz de Perşembe Efendi olarak İstanbul sokaklarında halkımızdan konuyla ilgili görüşlerini almaya devam ediyoruz. Halkımızın nabzını tutuyoruz ve şu anda İstanbul Taksim'deyiz. Şu anda yanımızda bir beyefendi var ve hemen kendisini tanıyoruz. Beyefendi sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilirsiniz tabii. Ee, ama isterseniz ipucu vereyim ha. Ee, ne için? Ee, tanıyabilir miyiz diye sordun ya. <gülüyor> Espri yaptım ya. <gülüyor> Çok iyi, ee, iyi de sizi bir de tanıyalım. Rıza Pehlivan, Taksim'de çalışıyorum. Ee, Taksim'de ne iş yapıyorsunuz Rıza Bey? ya Taksim dediğim yani Taksim var. Onu işletiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> ya ya iyi Allah elinize versin Rıza Bey. Eee <gülüyor> hayli eğlenceli bir program oluyor değerli dinleyiciler. Evet soruyu alalım. Ee, hemen vereyim. Ee, referandumda evet mi ya da hayır mı diyeceksiniz Rıza Bey? Evet deyince taksimetre daha mı çok yazacak? Hayır. O zaman Hayır. Ee, ama bu meseleye öyle bakmamak lazım Rıza Bey. Yani bu anayasa demokratik bir e, takım haklarla ilgili değişiklikler ve bir takım vesayetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir takım... Aa, o zaman tamam. Şimdi evet. Bak aydınlattın ne güzel. Hemen görüşüm değişti. Ben böyle bilmiyordum meseleyi. Demek ki vatandaş bu konuda biraz bilinçlendirilse herkes evet diyecek yani ee, değil mi? Teşekkürler Rıza Bey. Ee, siz Bey amca referandumda ne diyeceksiniz? Ya ben oruç açmak için Eyüp'e gideceğim ya. Nasıl gideriz oraya? E nasıl gideceğim ben yavrum? Ee, amca şimdi bak buradan böyle devam et tamam mı? Böyle... Buradan devam evet, edeceğim. Evet, sağa dön. Sağa döneceğim. İkinci soldan üçüncü sağa gir böyle. Üçüncü sağa döneceğim, evet. Orada bir fırın var, sırtınızı verin fırına. sırtımı fırına vereceğim. Kavşaktan direkt git, orada bir dönerci var, ona sonra. ha. Tamam dayı. Döne, döne, döne... Ee, sağ ol evladım. Sen, sen ne sordun az önce bana? He, referandumda evet mi hayır mı diyeceksin onu sordum amcacım. Ya yavrum ben oruç açmak için Eyübe gideceğim ya. Nasıl gideceğiz Eyüp'e ya? Ya amcacım az önce anlattım ya tarif ettim. He doğru ya az önce tarif ettiydin de mi? Unutmuşum ben onu ya. Oğlum unutkanlık var bende yaşlıyım ben. Ya iyi de Eyübe nasıl gideceğim ben şimdi? Ya amcacım bak şimdi buradan git Allah'ım ya. Git camiden sola dön. Okul var okuldan sağa gir. Oradan. Bakalım önünden devam et. E oğlum az önce böyle tarif etme dedin sen ya beni sallıyor mu sen ne diyorsun? Amca hani sen unutkandın ya bayağı hatırlıyorsun işte sen her şeyi. Neyi hatırlıyorum anlamadım. Oho amca ya ya kimsen yok mu senin yanında böyle nasıl geldin sen buralara ya? Ha referandumda evet diyeceğim yavrum ben ailece evet biz. Tamam amca tamam ee, sonunda aldık görüşünü hadi sana güle güle. E yavrum ben o evine nasıl gideceğim tarif etmedim ya. Etmedin amca, ya. Hadi ya. <gülüyor> Hadi ya. Evet dinleyiciler e, vatandaşla görüşmeye devam ediyoruz. Bu arada e, gördüğünüz gibi adres tarif ediyoruz. Ayırsı olsun e, hemen bir başka beyefendiye yaklaşıyoruz. Beyefendi beyefendi e, referandumun 12 Eylül'de yapılmasına ne diyorsunuz? çok, çok anlamlı buluyorum. Yani burada sayılar armonisi var adeta. Birincisi 12 Eylül ayın kaçı mesela? 12'si. Ve bir sayı tut. tuttum. 12 ekle e, o bebeğini o kekini al. Aldım. Pin sayısıyla çarp. E, çarptım. Kaç yıldayız e, 2010. 2010 ile 28 Şubat'ı çarp. E, nasıl çarpayım ya? <gülüyor> tamam boş ver e, 27 Mayıs hangi ay? E, Mayıs. E, 1 Mayıs'ta ayın kaçıydı? 1'i. E, 1'in yanına 10-0 koy. E, koydum. En baştaki 1'i at. E, attım. E, kalanı ama kaç sayısına böl? <gülüyor> Ama kaç sayısı mı? Evet, ama kaç sayısı. Ama o kaç sayısı değil, o Fibonacci sayısı o. E, tamam, e, Fibonacci sayısına böyle zaman. Kaçı? E kalanı böldüm. E tamam, e, evet kaç harfli? Dört. E, hayır? Beş. E dörtten sonra ne gelir? Beş. E, Maskele beşler kaç kişi? E, beş. E, ya bu nereye varacak böyle, ben bir şey anlamadım bundan. <gülüyor> Valla ben de bir şey anlamadım ya. Ee, öyle başladık ama... Bırak kardeşim Allah aşkına, sabah beri de ben de dinliyorum ciddi ciddi bir şey. Yavrum, ya. yavrum. Ben bak sabahtan beri kaç kişiye sordum, kimse bir adresi bilmiyor. Sen bu, şunu bir ya doğru mu? Ya git Allah aşkına git ya, off of. ee, yan... <gülüyor> FM. Perişan FM. Dört yaradiyorlar, dört yaradıyorlar, dört yaradıyorlar. Perşemefem. Perşemefem, çünkü kadarcılar baba birçok saatlerde yalnızca dünya radiyorlar. Ya zor ben o bir peki o oynayanlar, ben o bir peki Mustafa Sarıtaş, teknik yapın, ben o bir peki. dinleyin ah dinleyin dinleyiciler. Perşemefemi tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persefem.com www.persefem.com